Abdesti bozmayan şeyler. Şunlar abdesti bozmaz. 1. Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar. 2. Balgam kusmak. 3. Kan kusunca baştan gelen sıvı kan tükrükten az ise. 4. Dişten akan kan tükrükten az ise. 5. Baştan gelen katı kan, çok olsa dahi. 6. Mideden, ciğerden gelen katı kan, ağız dolusu değil ise. 7. Kulağa damlatılan yağ, kulaktan veya burundan çıkarsa. 8. Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri gelirse. 9. Bir şeyi ısırınca, o şey üzerinde kan görürse. 10. Ağrı olmadan, herhangi bir sebeple, ağlamakla ve soğan, duman, gazlar tesiriyle gözyaşı akınca. 11. Kadın çocuğunu emzirince. 12. Çok da olsa terlemekle. 13. Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler çok emselerde. 14. Az olup, Yayılmayan kan ve ağız dolusu olmayan kay, yani kusmak. 15. Uyurken dayanılan şey çekildiğinde düşmezse. 16. Namazda uyumak. 17. Dizlerini dikip, başını dizlerinin üstüne koyup uyursa. 18. Ayaklarını bir yanına çıkarıp, yere oturarak uyursa. 19. Çıplak hayvan üstünde uyursa, hayvan yokuş çıkıyor veya düz yerde gidiyorsa. 20. Namazda tebessüm etmek. 21. Namazdayken güldüğünü yalnız kendi işitirse. Dahk denir. Dahk, yalnız namazı bozar. 22. Saç, sakal, bıyık ve tırnak kesmek. 23. Yara kabuğunun düşmesiyle abdesti bozulmaz.